Günaydın. Günün ilk kampanyası hayvan hakları alanında ve Nide'den geliyor. Elle Dergisi Yayın Direktörü Işın Görmüş, Nide Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'a yönelik başlatmış kampanyasını. Görmüş, Nide Köpek Barınağı'ndaki köpeklere diğer ölen köpeklerin yedirildiğini belirtiyor ve buna acilen son verilmesini talep ediyor. Görmüş kampanyasıyla ilgili desteğinizi beklerken... Ülkemizdeki sokak hayvanlarının iş aracısı durumundan sadece bizler sorumluyuz. Ses çıkarmadığımız, arkamızı döndüğümüz sürece bu hayvanların şartları düzelmeyecek. Belediyelere sorumluluklarını sıklıkla hatırlatmaları, onlara sahip çıkan, haklarını koruyan insanlar olduğunu da göstermeliyiz. Güçlüyüz, farkına varalım, sesimizi duyuralım, sessiz dostlarımızın ağzı dili olalım. Bunu sokakta yaşamak zorunda olan tüm hayvan dostlarımıza, köpek ve kedi kişilerine borçluyuz diyor. İkinci kampanyada sokak köpeklerine yapılan kötü muameleye karşı Ankara'dan Hande Altıntaş Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sokak köpeklerinin iğne ile öldürülüp çöp arabalarına atıldığını basında çıkan haberlerden öğrenip kampanyasını başlatmış. Altıntaş kampanyası ile ilgili sokak köpeklerinin ilaçla öldürülüp çöp kamyonlarına atılmasının hesabını verin. Bu katliamı gerçekleştiren bu zararsız canlara kıyan vicdansız Göksun Belediyesi ve belediye çalışanları derhal hesap vermeli ve haklarında dava açılmalıdır, diyor kampanyasında. Hayvan haklarının yanı sıra çevre konusunda Change.org'da başlatılan önemli kampanya alanlarından, Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu, Çeşme Yarımadası'nın rüzgar enerji santrali projeleriyle tahrip olmasının önüne geçilmesi için kampanyasını başlatmış, platform kampanyalarıyla Çeşme'de üretim lisansları geçersiz duruma düşen RES projelerinin lisans iptallerinin bir an önce yapılmasını talep ediyor ve desteğinizi beklerken şu çağrıyı yapmışlar. Bu kampanyada imzası olan bizler Çeşme Yarımadası'nın merkezinde yaşam alanlarımızda rüzgar enerji santrali istemiyoruz diyor. Çünkü demişler. Doğal alanlarımızın tahrip edilmesini istemiyoruz. Doğal yaşamın ve çok özel endemik türler barındıran flora ve faunamızın zarar görmesini istemiyoruz. Üzerimize olumsuz etki bırakacak sinir sistemi hasarları sebebiyle vertigo, kulak çınlaması, duyma bozukluğu, psikolojik sendromlar gibi etkileri yaşamak ve sağlığımızın bozulmasını istemiyoruz. Restlerin yaratacağı gürültü kirliliğine maruz kalmak istemiyoruz. ''Türbinlerin evlerimize, okullarımıza çok yakın olmasını istemiyoruz. Baktığımız her yerde dönen türbinler ve kırmızı ışıklar görmek istemiyoruz. Yerel ekonomiye hiç katkısı olmayan buna rağmen çok büyük alanları kapsayan projeler için verimli topraklarımıza el konulması yerine doğal değerlerimizin ekonomik çeşitlilik yaratılmasını ve sürdürülebilir bir kalkıma sağlanmasını arzu ediyoruz. Yenilenebilir enerji projelerinin yarım adanın dışına yapılmasını talep ediyoruz.'' demişler. Bu nedenle zaten üretim lisanslarında olması gereken inşaat öncesi sürecini tamamlayamayıp 2 Mayıs 2014 itibariyle üretim lisansları geçersiz duruma düşmüş olan RES projelerinin lisanslarının EPDK tarafından bir an önce iptali ve inşaat izni olmaksızın devam etmekte olan inşaatların derhal durdurulmasıyla Danışlay ve İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanması ve yeni lisansların verilmemesi talebimizdir, diyor çeşme sürdürülebilir. Yaşam platformu siz de onlara destek olabilirsiniz, arzu ederseniz. Biliyorsunuz ülkemizde kapalı alanlarda sigara içilmesi 2008 yılında yasaklandı. Kampanya sahibi Pınar Herdem yasağın özellikle okul çevrelerinde, okul bahçesinde, okul çıkışlarında, çocuk parklarında ve çevresinde yasaklanmasını istiyor. Buna ek olarak yasakla ilgili denetim biriminin de kurulmasını ve caydırıcı cezalar uygulanmasını taleplerine eklemiş. Herdem kampanyasının çıkış noktasını şöyle aktarıyor. Okul bahçesinde ve okul çıkışlarında bekleyen kimseler sigara içerek okuldan çıkan çocukları dumana maruz bırakmakta ve çocukları sigara içmeye özendirerek kötü örnek olmaktadırlar. Aynı şekilde çocuk oyun parklarının içinde ve çevresinde sigara içilmesi orada oyun oynayan özellikle küçük yaş grubundaki bebeklerin ve çocukların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kimsenin ne kendi çocuğuna ne de başkasının çocuğuna bu kötülüğü yapmaya hakkı yoktur. Gelecek nesillerimizin beden, ruh ve akıl sağlığı için bilinçlenelim bu konuya gerekli hassasiyeti gösterelim diyor ve imza bekliyor. Sırada Beykoz bizim grubunun yürüttüğü Bahçesi Ortaokulu'nun içerisinde kurulan İmam Hatip Sınıfı'na karşı bir kampanya var. Beykoz Kaymakamlığı İçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hitaben başlattıkları kampanyada okul içinde okul olmaz. Beykoz'daki okullarda İmam Hatip Sınıfı istemiyoruz diyor ve gitgide büyüyen bu İmam Hatip'e çevrilen okul kampanyalarından bir tanesi de bu olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer kampanya için bu sefer Çorum'a gidiyoruz. Ahmet Ceyhan kampanyasında çiçek dalında Oya Hoca İİBF'de güzeldir onu bize geri verin demiş. Oda TV haber sitesinin haberine göre İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim görevlisi Oya Yağcı'ya gelen ihbar mektubuyla görevinden çıkarılmış kendisi. Geçen hafta itibariyle sözleşmesi feshedilen... Çorum Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Görevlisi Oya Yağcı bu gelen isimsiz ihbar mektubunu ben de çok merak ediyorum. Hakkımı mahkemede arayacağım demiş. Olay üzerine kampanya başlatan öğrencileri şu ana kadar 1520 imza toplamış. Kampanyayı başlatan Ahmet Ceyhan Oya Hoca'nın görevinden alınması ile ilgili Çorum Hitit Üniversitesi yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi hocamız Oya Yağcı'nın severek ve başarılı bir şekilde yürüttüğü görevine 12 Eylül 2014 tarihinde sarı renkli bir zarfta gelen ve imzasız olarak yazılmış bir ihbar mektubunu temel olarak son vermiştir. Bizler öğrencileri, arkadaşları ve sevenler olarak manidar bir tarihte manidar şekilde gerçekleşmiş bu olayı kabullenmek istemiyoruz. Bu haksızlığa dur demek için tanıyan tanımayan herkese destek olmaya bekliyoruz. Haksızlığa dur demek için sıranın size de gelmesini beklemeyin. Diyor bu kampanyasında. Programımızı Change.org Taksim Zeytin Hayattır kampanyasından güncellemeyle bitirelim. Zeytinlerin sonunu getirecek yasa tasarısı mecliste daha onaylanmadan zeytinlik talanı Soma Yirca'da geçen hafta başladı. Soma'da kömürlü termik santral kurmak için geçen perşembe hukuksuz bir biçimde zeytin ağaçlarını sökmeye başlayan kolin şirketler grubu hakkında Greenpeace suç bulundu. Soma'da Colin Kömürlü Termik Santrali'nin yapımı için acele kamulaştırma süreci henüz tamamlanmadı ve acele kamulaştırma kararında karşı davada sürüyor. Ancak buna rağmen gece yarısı zeytinliklere girip, 13 ağacı söken kepçelerin çalışması köylülerin direnişiyle durduruldu. Zeytinliklerin sökülmesine karşı alanda nöbet tutmaya başlayan köylüler zeytin ağaçları ile ilgili sökülen bu 13 zeytin ağacı bizim çocuğumuz gibi 20 yılda yetiştirdik. Bir dakikada söktüler, zeytinimizi heba ettirmeyelim, olgunlaşmasa da toplayalım dedik dediler. Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Salih Madra'nın başlattığı kampanyadaki son imza sayısı 143 bini geçmiş durumda eğer hala imza vermediyseniz change.org taksim zeytin hayattır adresinden desteğinizi gösterebilirsiniz imzaladıysanız da sosyal medya hesaplarınızdan çevrenizin duymasını sağlayabilirsiniz hesaplarınıza yazacağınız link change.org taksim zeytin hayattır